الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للمؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين أما بعد fani asdaq al-hadisi kalamullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharr al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin ah. salihin akidesi derslerine devam ediyoruz onda da dokuzuncu asıldayız asıllarda da dokuzuncu asıl Selefi salihin sahaba ve hilafet ve ehl-i görüşünde. Orada da yedinci dersteyiz. Bugün sonuncu dersin. inşallah. Bu dokuzuncu asıl biter. Bundan önce sahaba görüşümüz nedir? Sahaba hakkında işledik onu. Ondan sonra hilafet hakkında. Resulullah'tan sonra kim halifedir? Hak halife. Bunun hakkında ehli i sünnet ne düşünüyor? Onları da işledik elhamdülillah. Bugün ehlibeyt Ehl Beyt nedir ve kimdir ve görüşümüz nedir onun onun hakkında ehli sünnet bunların hakkında ne düşünüyorum. Şimdi ehli sünnet dediğimizde ehli sünnet ve cemaat bunun anlamı nedir? Yani bunun anlamı itidal yolu demektir. Neden? Çünkü şeriatin yoludur. Şeriatin ta Sırat-ı müstakim üzerine olanlardır, Resulullah'ın izinden gidenlerdir. Bunu nereden çıkarttık? Adımız zaten ona göre verilmiştir. Kimliğimiz ona göre tespit olunmuştur. Nereden almış adımız? Sünnetten. Biz ehli sünnetiz. Sünnet nedir? Resulullah'ın yolu. Resulullah'ın hangi yoludur? Resulullah'ın bir yolu var. O da sırat-ı Nerede başlamıştır? Mekke'de başlamıştır. Nerede bitecektir? Cennetin kapısında bitecektir. Sırat-ı müstakim budur. Mekke'den devam ediyor. Cennete kadar gidiyor. İlk geldi İkra, Hira Dağı'nda. O günden haritası çizildi. Neyin? Sırat-ı Oradan bu sünnettir. Resulullah'ın yolu sünnettir. Buna kim uydu? Ashab-ı Ashab-ı kirama tabi'in, etba tabi'in, dört imam ondan sonra bize kader geliyor. Neden ehli sünnet dediler? Çünkü sünnetin ehlidiler. Ne demektir? sahibitler yani. Bu evin ehli kimdir? Ehli beyt diyoruz ya. Bu evin ehli kimdir? Bu evin sahibidir. Bu derneğin ehli kimdir? Bu derneğin sahipleridir. Ehli nedir? Yani sahipleri. Sünnetin sahibi ne demektir? Yani sünneti, sünnete sahip çıkmıştır. Bu da yetmedi. Neden? Çünkü her çeşit ehl -i sünnet diyer ama onu yaşayamaz. Onun için bir ek koyuldu. Selefi salihin tarafından. O da nedir? Cemaat. Ne demektir ehl sünnet vel cemaat? Çünkü bu iş sürüyle olur? Bu din sürüyle olur. Teç kalsan kurt yer seni. Bu dini Allah Teala insanı yaratmış, bu dini de öyle tebliğ etmiştir. Böyle olacaktır. Bu toplumun başında bir tane imam var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O toplum birinci kuşak toplum şimdi ashab-ı kiram'dır. Demek çoğlar ki neydir? Sünnetin ehliydiler. Sünnete sahip çıkıyorlardı. Ama Resulullah'ın peşinde gitmek için mesela bir tanesi der Resulullah zamanın ben sünnete sahip çıkarım ama Resulullah'a uymam. Ne oldu? Bu ek Gerekli oldu. Nedir o da? Cemaat. Ehli sünnet vel cemaat. Ne demektir cemaat? Yani bizi sünnet topluyor. Biz bir cemaatiz. Burada dernekte bir cemaat olduk. Ders yapıyoruz, şöhbet yapıyoruz, davat yapıyoruz. Burada bir cemaat olduk. Bu zine topladı bu dernek. Bu derneğin tüzüğü bizi topladı. Biz bu derneğin ehli olduk. Bizi de sünnet topladı. Bir sünnetin ehli oldu. Ehli sünnet. Bu ehil demektir. Sünnettir. Bu da itidal yoludur. Her zaman ehli sünnet sırat-ı müstakim'de olduğu için orta yoldadır. Yanlarda ne var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz İbni Mesud hadisinde Diyor bir gün oturmuştur. Kumsalda bir çizgi çizdi. Ağac vardır elinde sana sen böyle bir çizgi çizdi. Dümdüz. Dedi bunu görüyorsunuz. Dedi sırat müstakim budur işte. Dümdüz. Benim yanımda başlıyor. O birücü cennetin kapsındadır. Hiç yan çizmek yoktur. Ray gibi oturur Ama kriterlerini uyacaksın. Yanında da çizgiler çizdi. Böyle. Birkaç tane çizgi. Yamuk. Ondan sonra dedi bu çizgiler dalalat yoludur. Sırat-ı müstakimden çıksan saparsın o yollara kaybolursun. Dalalet nedir? Dal yani kaybolandır. Yolunu kaybetmiş. Bir de sahrada kaybolsa bu dal dal, dal muduldirsin. Daldır. Yani dalalete düşmüştür. Mudul nedir? Yani hem de kendisi yolu kaybetmiş hem insanları peşine takıyor. Dur ben size yol göstereyim kendisiyle bir sürü insanı da kaybe mahkum ediyor. İşte kim şeytana uysa dalalet yoluna gider. Burada ne demek istiyoruz? Duyuruz ki ehli i sünnet itidal yoludur. ehli i sünnet ifrat tefritten uzaktır çünkü Resulullah'ın izinde gitti, gider bir toplumdur. İyidir. Her zaman İslam'da İfrat, tefrit olmuştur. Neden olmuş bu? Şeytanın vasıtasıyla. İşte o yollara sapmışlar. Dalalet. Bu her şeyde olmuştur. Allah Teala'da inansın da, Resulullah'da, Ashab-ı İkram'da ve her şeyde bu böyledir. Her şeyde ifrat, tefrite gelinmiş. Biz ehli sünnet olarak orta yoluz. Orta yolu da yanlış anlamayalım. Bizim avam dilinde bir şey var diyor, her şeyin ortası kirlidir. Sen çiçi şeyin or mesela üç tane şey getirdiler sana bardak ortasını seçiyorsun diyorsun Rasulallah demiş her şeyin ortası خيرdir. Hayır. hayır. Bu orta yol değil. Bu seçim değil böyle seçiyorsun. Ortasını seçelim. Orta yol nedir? Sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir? Bir yoldur. Ana çizgisi var, yol haritası var, kriterleri var, şartleri var, ölçüleri var. Bunu kim koymuştur? Allahu Teala. Kimin vasıtasıyla? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Ondan sonra Resulullah ne olmuş? Bunları uygulamakta örnek olmuş, imam olmuş. Resulullah'ın talebeleri de, ashab toplumu diğer toplumlara örnek olmuştur. Orta yol, kriterler. Onun için ehli sünnet dedik ifrat tefritten uzak alacağız. Her şeyde, her itikatta ehli sünnet ifrat tefritten uzaktır itidal yolu. Kim ifrat tefrite götürür, şeytan. Kim şeytana uysa ifrat tefrit tarafında olur. Ne zaman kendini bir üçte bulduğunu yan bu tarafta, yan sağda, yan solda bilsen şeytan adamsın. İster bilerek, ister detaylı yollardan, şeytan seni kullanıyor. Bu dedik her itikattöyledir. Allahu Teala'nın inancında da öyledir. Şimdi Allahu Teala'ya bir kısmı ifrattan inancı ediyor, bir kısmı tefrite ediyor. Ehl-i sünnet nedir? Orta yoldur. Nasıl? İfrat ediyorlar. Allahu Teala'nın itikad meselesinde. Ne diyorlar? Allah-u Teala he? her şey onun elindedir. Amenne her şey onun elindedir. O zaman her şey onun elindeyse bizim amelimize ne gerek var? Her şeyi o yazmış levh-i mahfuzda. O zaman biz tedbir elden bırakalım. Var mı böyle? Var. Var. Bu nedir? Batıl itikattır. İfrata gitmektir bu. Adam yola çıkıyor. Sebep aramıyor. Ya yola çıktın. Bu yolda aç kalırsın, susuz kalırsın, mineyin nerede? Allah ne yazmışsa olur diyor. Hiçbir mesele yok diyor. Ben Allah'a tevekkül ettim. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi düzeltiyor. Bakır bir deve caminin önünde dolaşıyor. Bu deve çimin bir bedevi Arabi kahir benim yarasırolar. Dür diye bağlamadın diyor Allah'a tevekkül ettim. İslam dini bizi tevekkül öğrenmiyor. Biz de onu pratiğini yaşıyoruz. Hayır diyor, sen tek taraflı öğrenmişsin. O bir tarafı nedir? Sebepler dünyasında yaşıyoruz. Sebep al sonra اعقلها, tevekkül et. İqilha thumma Yani önce bağla deveni ondan sonra Allah'a tevekkül et. Biz şu anda arabalarımızı dışarıda koyuyoruz. Alarm taksakına taksa hırsız götürebilir mi? Götürür. Biz sebepleri alıyoruz. Alarm ister, garaj ister koyuyoruz. Ondan sonra Allah'a tevekkül ediyoruz. Uyduğumuz evler bile kapıyı çirikliyoruz. Ondan sonra Allah'a tevekkül ediyoruz. Allah ondan sonra yazmışsa bir şey o gelir. Bu nedir? Allahu Teala hakkında bile ifrattır. Tefrittir. O bir tarafta da insanlar Allahu Teala hakkında bir şeyi düşünürken Diyorlar ki bunun tersini düşünüyorlar. Bunun tersi nedir? allah Teala diyorlar ki her şeyi bilmez. Bunlar da kaderlilerin bir kısmı. Ben yaptıktan sonra bilir. allah Teala her şey elinde değil. allah Teala'nın yardımcıları var. Haşa ve kefa. Bu da nedir? Tefrittir allah Teala inancı hakkında. E bu nedir? E bu da tasavvuf aleminde bilirsiniz. Gavs var, kutub var, veted var, meded var, bilmem ne var. Bunlar nedir? Allahu u Teala'nın yardımcılarıdır. Dört tane gavs var, bu dünyayı onlar yönetiyor. E haşa ve kefe allah Teala halıktır. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Bir şeye ihtiyacı olsa diğer ona olur. olur. Proje de istemez. Proje yapmak nedir? Bir eksikliktir insanda. Mühendisler oturup o eksiklikleri tamamlıyorlar, kadro kuruluyor. Ha? Bir şey ortaya çıkartıyorlar. Ondan sonra yaptıktan sonra on sefer diyorlar, keşke bunu böyle yapsaydık, onu böyle yapsaydık, bunu böyle. Bu insanın eksiklik tarafıdır. Ama Rabbil Alemin yaratandır. Eksiklikten münezzehtir. Gördük mü nasıl ifrat tefrit oluyor? Eydir Resulullah hakkında aynen ifrat tefrit var. Bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğe çıkartıyor, ilahlık meslemesine getiriyor. Bir kısmı ne de yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saygı bile göstermiyor. Bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor her şeyi bilir, gayb ilminde bilir. Haşa ve kefa. Halbuki gayb ilmi nedir? Allah'a maksus bir şeydir. İfrat, tefrit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş keden bize mededimize yetişir. Biz sevsek onu, çağırsak ya Muhammed yetiş bize yetişir. Haşa ve Bu Allah'ın görevidir. Allah-u Teala'nın görevini nasıl verirsin bir kula? Velev o kul Allah'ın en sevcili kuluysa. Adı kul. Ama nedir? Allah'ın sevgili kuludur. Sen İslam'a girerken kulluğunu onun itiraf etmeden Müslüman olamazsın. Ne diyorsun? Muhammeden abduhu ve Resuluhu. İkrar ediyorsun. Muhammed onun kuludur ve elçisidir. Ondan sonra bunun yani bunu bunu bir ders ister zaten. Resulullah'a nasıl ifrat makamına çıkartıyorlar. Bu tarafta da Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itibar etmiyorlar. Ya Resulullah diyor, görevini yaptı bitti. En büyük nedir? Hadislerin inkar edenler var değil mi? Kur'an'ı getirdi bize o yeter bize. Ondan sonra görevi bitti. Bu saygısızlık mı? Saygısızlıktı. Ondan sonra yani hadislerin bir kısmını alıyorlar, bir kısmını inkar ediyorlar. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en azı avamı. Resulullah diyor, emrediyor bir sünnetimi uygula sen uygulamıyorsun. Bu da saygısızlıktır. Resulullah'ın sözüne uymuyorsun. Resulullah sana bir şey emrediyor sen yapmıyorsun onu. Onun tersine bir amel yapıyorsun. Sen evde bir evlet babanın tersine amel yapsana diyorlar bu saygısızdır. Yani halk dilinde prentez anasından bu terbiyesizlik yaptı babasına karşı. Babası demiş böyle yapma, o tam tersini yapmıştır. Efe keyfe bizim Resulü Rabbil alemin? Onda da bak gördün mü? ifrat tefrit var. Bütün itikatta ifrat tefrit var. Neden? Çünkü bu baş düşmanın görevidir. Görev neyi yapıyor o? Allah Teala'ya söz vermiş, Adam oğlunlarını kendisiyle cehenneme götüreceğim. Sözünde güzel yapıyor, çalışıyor. Ama kim sınıfta kalıyor? Ademoğulları, bizler. Bizi ifrat tefrite götürüyor. Neden? Çünkü sırat müstakimin kriterlerini bilmemiz lazım. Ayağımız kaymasın, o yoldan ayrılmayalım. Çok uyanıktır, bir içimi düşmanımızın. Bize diğer gelin, yandan ben sizi bu yoldan saptırayım, buradan bir çestirme yol var. Hiç olmazsa seni otobandan indirir toprağa, yan derinden gidelim, seni sürdürür delalete. 13 Resulullah Cizerçen dediği her dalalet yolunun başında bir şeytan var, insanları o dalalet yolunda teşvik ediyor. Bunun da, bu değil o durmuş, gelin buraya demiyor. Hayır, şeytanın nefesi uzundur. Budu budusu sabahtan akşama kadardır. Başında yüz bin tane yoldan, hiç bıkmaz. Sağından, solundan, her, dört tarafından gelir, muhakkak seni ne yapar? O yoldan çıkartması lazım. Yoksa vazgeçmez. Onun için bir tane seni yoldan çıkartsa ne dersin? Bir arkadaşın yani bir insan ne dersin? Bak bir şeytanım oldu. Bizi fıtrat konuşturuyor. sözler boştan gelmemiş. Tecrübeden gelmiş, elimden gelmiştir. İşte şeytan seni yoldan çıkartıyor. Şimdi ehli sünnet meselesi dedik. itidal yoludur, orta yoldur. İfrat tefritten uzaktır. Bütün mesele de öyledir. Bütün itikatta. Bu itikadın da içinde bir gündeki dersiniz. Ashab hakkında da öyledir. Hilafet hakkında da öyledir. Bugün dersimiz neyle ilgirdi? De? Ehli beyt hakkında. Ehli beyt hakkında da aynen ifrat teflite gidenler var. Bir kısmı ehli beyti buğz ediyor. Yani onları hakkılarını vermiyor. Bu ne yapmıştır? İfrata gitmiş, sırat müstakimden çıkmıştır. Bir kısmı da onları ne yapıyor? Onları ifrat ediyor. Neden? Takdiste. Onları haklarından daha fazla hak yüklüyor. Öyle yüklüyor Allah kulusunun ilahlık mertebesine, nübuvvet meterdebesine, esmat mertebesine kadar çıkartıyor onları. İfrat, tefrit. Ehl-i sünnet nedir? Orta yol ehl sünnetin ilk toplum önderi kimdir? Ashab-ı kiram. Oların imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ashab-ı kiram kime uymuş? Resulullah'a. Kimin telebesidir? Resulullah'ın telebesidir. Biz kimiz? ehl sünnet. İmamlarımız kimdir? Dört imamdır. Dört imam dedin Akan sudurlar. Abu Hanife İmam Şafii, Malik Ahmed radıyallahu anhum ve rahimehumullah bunlar bunlar kim uymuş? İşte bu sahabeyeymiş. Biz de oradan itikadımız, inancımız, amelimiz oradan geliyor işte. Onun için biz sırat-ı müstakim üzerindeyiz elhamdülillah. İfrat tefritten uzanız. Ama ne zaman ne zaman biz kriterleri bileceğiz, şeytana uymayacağız. Bütün meselelerde şeytana uymayacağız. Ne yapacağız? Çimlik tespiti. Zaten selef-i salihin dersi de bu kitapta çimlik tespitidir. Selef-i salihin itikadı. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ben önce kimim tanıyalım. Ondan sonra başkası gelse, bana bir şey söylese, benim kriterlerim var, çimliğim var. Hayır derim, bu öyle değil. Bizim dinimizde bu böyledir. O zaman şeytan işleyemez bize. Bu matotta kimin matodudur? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Önce ashabını dinini öğretti. Ondan sonra dedi davet edin. dedin insanları İslamiyet öğretti. Dinde de en önemli mesele nedir? İtikattir. 13 sene Resulullah sadece itikati yerleştirdi. Hiç yok yokuydu. Halal haram, Mecce'de yok yokuydu. Çok cüz'i meseleler vardı. Bunlar ne zaman oldu? Medine'de oldu. Bakara Suresi Medine'de indir. İşte Ehli Beyt kimdir? Onu bir gün anlatacağız inşallah. Ehli Beyti Beyt nedir? Ehl nedir? Şimdi dedikçe sünnet nedir? Resulullah'ın sünneti, ameli, yolu. Ehli kimdir? Biziz. Eydir Beyt nedir? Evi. Ev. Kimin evi? Ehli beyt. Resulullah'ın evi. Nasıl Resulullah'ın sünneti? Resulullah'ın ehli beyti. Beyt kimdir? Evi. Evinde kim olur? Bir tane evinde kimi olur? Hanım olur. Ondan sonra çocukları olur, torunları olur. Bu nedir? Ehli beytidir. Ehl nedir? İşte o beytin sahibi. Yani bizim dersimiz Resulullah ve Ehli Beyti hakkındadır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normal bir insan değil. Rahmet peygamberidir, son peygamberdir, Allah'ın sevcili kuludur. Allah Teala onun hatiri için Ehli ceniş tutmuştur. Kim tutmuştur? Ailesini tutmuştur. Ailesi nedir? Yani Abdülmuttalib. Dedesinden bütün gelen sülüler asullahın elbeyiğine giriyor. Abdülmuttalip kimdir? Biliyorsunuz. Dedesi. Onun kaç tane oğlu vardır? On tane. Oların kaç tane çocukları var? Hepsi elbeyiğe dahildir. Yani Hazret Hamza, değil mi? Hazret Abbas. Bunlar halaları, Safiya ve diğer halaları, bunların çocukları, torunları hepsi ehlibeyte Beyt'e dahildir. Bunlar hepsi Ehl-i Bunlar hakkında bizim görüşümüz nedir? Bizim görüşümüz diğer itaat hakkında, bunların şeriat bize ne emretmişse biz böyle inanacağız. Şeriat ne emretmiş, bunları seveceğiz. Bunları sayacağız, bulara saygı göstereceğiz. Bak bir hocanı, bir büyük adamı, bir muhteremi seviyorken onun da çocuklarına da saygı gösteriyoruz. Değil mi? Ailesine de saygı gösteririz. E bu Resulullah bizim Resulümüz'dir. imamımızdır, önderimizdir. Kıyamet gününde bizim şefaatçimizdir. Bizi kurtarandır. Onun ehli beytine bir kişi ne kadar seviyorsan ehli o kadar saygı gösteriz. Bize de din bunu öğretmiştir. Din bunların ne hakkı varysa şimdi işleriz oları, onları bize öğretmiştir. Biz de bu saygıyı dinin verdiği kadar bize onlara ne yaparız? Saygı gösteririz. Onun haricinde ne eksiltiriz ne ekleriz. Neden? Eksilterek eklesek ne olur? Şeytana uyarız. İfrat, tefrite gideriz. Orta yol nedir? şeriatin getirdiği yoldur. Kriterleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli hakkında ehli sünnet, müminler, sadık müminler, taife-i mansura, fırkay Naciye, bunlar hep ehli sünnetin alternatif isimleridir. Bunlar ne yaparlar? ehlibeytin beytin hakkı neyse onu yerine getirirler. Veçib olarak buğz ediyorsa nefret ediyorsa söyürüyorsa şerle anıyorsa ha? haklarını vermiyorsa ondan ondan nefret ederler o amelden de beri gelirler kısacası ehli sünneti yolu budur Allah tamını emretmiştir ama çi tarafta var şeytana uyan. biz olardan uzakız onları da zikrederiz ki şeytanın şeyine düşmeyelim şimdi ayüp kardeş okusun aynen Böyle yavaş yavaş açıklarız bunları. Ehl-i sünnet ve el-cemal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden, soyundan ve akrabalarından oluşan ehl-i beytini sevmenin, onlara karşı kesinlikle kötü duygular beslememenin, onları dost bilmenin, onlara yardım ve ikram etmenin, saygı göstermenin, kıymetlerini bilmenin, hepsini rahmetle ve hayırla anmanın, maddi ve manevi haklarını riayet etmenin, Onları savunmanın, onlara atılan yalan ve iftiralara karşı çıkmanın, onlar hakkında aşırıya gidenlerden uzak olmanın, onlara buz, hakaret ve düşmanlık edenlere ve dil uzatanlara da buz etmenin farz olduğuna inanırlar. Onlara eziyet etmeyi, sözlü veya fiili olarak kötülük yapmayı da haram sayarlar. ehl ve Sünnet Cemaat, onlar hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleriyle ifade ettiği vasiyetini yerine getirirler. Ehl-i Beyt'im hakkında size Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Ehl-i Beyt'im hakkında size Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Diğer bir hadiste şüphesiz ki Allah İsmail oğullarını seçti. İsmail oğullarının içinden Kinaane kabilesini seçti. Kinaane'nin içinden Kureş'i seçti. Kureş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni seçti. Ehl-i sünnet onları sevmeyi ve dost bilmeyi imandan ve İslam'dan sayar. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek demektir. Bunun sebebi de onların faziletleri, derecelerinin yüksekliği ve üstünlükleridir. Ehli i sünnet onlara buz etmeyi, düşmanlık etmeyi ve haklarına riayet etmemeyi ise küfür ve münafıklık sayar. Zira bu büyük bir günahtır. Evet, Ehli sünnet ehl beyti severler, sayarlar, onlara sahip çıkarlar. Onların yol peşinde ve yolunda giderler. Oları sevmek ehli sünnete göre imanlandır. Nasıl sevmeriz ehli beyti? Resulullah'ın vasiyetidir bize gördük işte hadiste. Nasıl sevmeriz ehli 5 Beş vakit namazda ne diyoruz? Allahumma salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Değil mi? Beş vakit namazda bunu okuyoruz. Son tahiyette okumuyor musun? Salavat İbrahim'i ya. Sallu barik. Beş vakit namazda dua ediyoruz Allah'a. Ehl-i Beyt'e Resulullah'la beraber. Olar Resulullah'ın bize vesiyetidir. Oları sevmek, saymak, itibar etmek, dilimizi onlardan tenzih etmek, makamlarını kurmak. He? Nedir? İmandandır. İhsanlandır, İslamlandır, rahmettir, berekettir. Ama onlara buğz etmek, saygısızlık, laf demek, saygı göstermemek ve bu türlü meseleler nedir? Nifaktandır, küfürdendir. Yerine göre insanı çifre götürür. Allah korusun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sahih hadiste Müslim'de rivayet eden "Uzekirukumullah fi ehli beyti, uzekirukumullah fi ehli beyti." Bir kelimeyi Arapça ileçi sefer söylesen tekid içindir. Yani üzerine basıyor. Ne de tercümesi nasıldı? "Ehli beyti hakkında size Allah'tan, Allah'tan korkmanızı hatırlatırım." "Allah'tan korkmanızı size hatırlatırım." Yani ehli beytimi Ten alışveriş yaparken, onların adları gelirken Allah'tan korkmanızı istiyorum. Yani Allah korkusu gözünüzün önüne gelir, onları incitmeyeceksiniz. Biz de Resulullah'ın vesiyetine uyuyoruz. Hiç onları herden başka hiçbir şeyden anmıyoruz. Ki onlarda, onlardan da herden başka bir şey gelmemiş bize. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah Subhanahu ve teala İsmail oğlundan Kinane'yi, Kinane kabilesini seçti. İsmail kimdir? Hazreti İbrahim'in oğlu. Mekke'de bilirsiniz geldi Hacer anamızdan. Curhan kabilesine geldiler onun yanına su çıktı zemzem suyu. Hazret İsmail evlendi olardan o Mecen'in toplumu oradan üretildi. Onlardan kabileler çıktı. Cinane de Allah Teala Resulullah diyor Allah Teala de Cinaneyi bunların içinden seçti. İsmail oğullarının içinden seçti. Yani bu Cinane kabilesini Allah Teala üstünlük tanıdı. Cinanenin de içinden Kureyş'i seçti. Bak Kureyş İslamiyetten önce nedir? Arapların efendileridir. Allah Teala liderliği onlara vermiştir. Bütün Araplar onlara saygı gösterdiler. Ey Kureyş bir böyüş nedir? Aşirettir, kabiledir. Oların içinde bir kol var. O da nedir? Ben-i Haşim. Haşim. kabilesi. Haşim de Resulullah'ın dedelerinden birisidir. Haşim'den de kimi seçti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demekçi nedir? Bunlar seçkindir Haşim de seçilmiştir. Kim seçmiş bunları? Allahu Teala. Yaratan seçmiştir. İster kabul etme. Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Senin için cehennem yazar. Kabul etsen, saygı göstersen Allah sana hidayet verir cennete gidersin. Bunlara rağmen bazı insanlar bunların hakkında ne yapıyor? İfrat tefrite geliyor. Bir de ehl Sünnet'te Ehl-i Beyt dedik ki Resulullah'ın amcaleri ve kendi öz ehlibeyti i Beyt'i. Abbas oğulları var, Cafer oğulları var. Bular çok aldılar. Bunlar hepsi ne oldu? Resulullah'ın ehlibeytine i dahildi. Ama bir de bir insanın öz ehli beyti var. Öz ehli beyti nedir? Kendi ehli beyti, özel ehli beyti kimdir? Ailesidir. Hanımlarıdır. He? Bir de çocuklarıdır. Torunlarıdır. Bir cenel. Demek ki ehli beyt içi bir şemsiyedir. Altında bir cenel. Bütün Haşimoğulları, Abdülmuttalip'ten gelen, bunların hakları, hukukları sağlıdır. Bir de Resulullah'tan Belinden gelen nedir? Öz beyti. Bunlar da kimlerdir? Hazret Fatime'den olan öz ehli beytidir. Niye Hazret Fatime'den? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün çocukları vefat etti. birisinden ne oldu? Torunu olmadı. Sadece Hazret Fatime'den kaç tane çocuğu oldu? İki tane. Hasan ve Hüseyin. Bundan da ne oldu? Bugüne kadar bütün sülale bu çizsindendir. Ne kadar Resulullah sülalesi var ise Hasan Hüseyin radıyallahu anh'ın. Bunlar da kimlerdiler? Cennetin efendileridir. Hasan'dan Hüseyin. Buların da babaları kimdir? Hazret Ali. Hazret Ali kimdir? Zaten Hazret Ali de Ehli Beyt'tir. Resulullah'ın amcasının oğludur. Abdu, Abu Talib'in oğludur. Edir Ebu Leheb de O Hoşümlü diyor mu? He? Resulullah'ın amcasıdır. Ama nedir? Kâfirdir. Ebu Talip Hazret Ali'nin babası Müslüman olarak ölmedi. O, o da ehlibeyten dahil değil. Demek ki burada bir şey daha var. Ehlibeyte dahil olmak için mümin olacak, Müslüman olacak. Ehlibeytin çafiri nedir? Kriterler onun için geçerli değil. Ehli beyt dedin, düzgün olacak, Resulullah'ın yolunda olacak, o başımızın üzerinde yeri var. Bir tane geldi, evet ehli ama Resulullah'ın peşinde gitmiyor. Onun hakkı var mı üzerimize? Hayır, hakkı yoktur. Hakkı düştü. Bugün de var, Seyyid oğulları var biliyorsunuz. Bugüne kadar devam ediyorlar. Haşim oğulları, Seyyid, Şerifler devam ediyorlar. Bunlar var Arap aleminde var ve Arap olmayan da Türkiye'de de var, Pakistan'da da var, Fas tarafında da var, Afrika'da da var. Zamanında gitmişler, orada yerleşmişler dedeleri. Burası gibi, Türkiye gibi zamanında gelmişler, çok almışlar, soylarına muhafaza etmişler. Evet, soyları Resulullah'a dayanıyor ama bir de Resulullah'ın izinde gitmiyorsa onun nedir? Onun başka birisiyle bizim için aynendir. bir itibarı yoktur. Ne zaman Resulullah'ın şertine uydu? O zaman soy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ey Fatıma, Muhammed'in kızı Fatıma. Vallahi ben kıyamet gününde sana he, faydalı olamam. Sana hiçbir şey yapamam. Sana faydalı olan amelindir. O gün için çalış diyor. Yani kıyamet gününde Resulullah'ın öz kızı, tek kızı gelse hee Ede kızı neden? Çünkü bir, bir onun soyu kalmış. Resulullah'ın diğer kızlarından Rukeyye'lenin, Kalsum biliyorsun. Hazreti Osman'ın hanımıdır. Onların çocukları olmadı, vefat ettiler. O kızı bile eğer Resulullah'ın peşinde gitmediyse nedir o? Onun itibarı yoktur. Kıyamet gününde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona faydası olmaz. Ayette geçtiği gibi La ensebe beynahum. Enseb yoktur. Enseb nedir? Soy. Bağlılığı kıyamet gününde geçerli değil. Benim babam filan iyidir, amcam filan iyidir. Kurtarır mı? Bu dünyada kurtarır. Ama ahirette yoktur. Benim amelim neyse o. Ama Allah Teala yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı Hasan hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hiçbir soy geçmez kıyamet gününde, benim soyum yine yararlı olur. Bu da nedir? Çim için yararlı olur. Yine alimler diyorlar, asla dönüyorlar. Kriterler nedir? Resulullah'ın yolunda olar ama onun bir hatası olsa o soyunu kurtarabilir. E normal bir musulmanın da hatası olsa, cehenneme girse bile imanı onu kurtarır. Resulullah hepimiz için cehenneme şefaat eder, bizi cehennemden çıkartır. Evet, onun için kriter nedir burada? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izinden gidenlerdir. Tarih bizim için Resulullah'ın öz ehlibeytini beytini göstermiştir. Elhamdülillah hepsi Resulullah'ın peşinden gidenlerdir. Biz de onları seviyoruz, haklarını sayıyoruz, haklarını de biliyoruz. Haklarından birisi nedir? Bunlara ehlibeytine beytine Resulullah'ın devletin hazinesinden, Humus var. Humus ganimetten, savaştan gelen ganimette ehlibeyt'in hakkıdır. Bir de ganimetten para gelen ehlibeyt'in hakkıdır. Buları bütün devletler, buları Emeviler, Abbasiler her zaman kime vermiştir? Ehlibeyt'e vermişlerdir bunları. Haklarını tanımışlardır. Çünkü Resulullah'a saygı olarak, onu severek, Resulullah'ın tavsiyesi olarak ehlibeyt'in hakkıdır. Bazı insan gelir cahilce diyer, bunlar adaletsizdir. Niye bunlar alıyorlar ümmetin parasını? Ümmet kimdir? Para kimindir? Rabbil Alemin'dir. Rabbil Alemin bunu emretmişse sana ne kalır? Uygulamak kalır. Sorgu hakkı şeytandandır. Seni ateşe götürür. Bir de bir hakları var. Ehli beyte sadaka haramdır. Bak Allah Teala nasıl dengeyi sağlamış. Sadaka almıyorlar ama hakları var. Hakları nedir? Devletten, İslam devletinden, ganimetten hakları var. Ama sadaka haramdır. Onun için Ehli Beyt tarih boyunca hiçbir zaman fakiri yokmuş, dilenmemişler. Bak bu ümmet nasıl Ehli Beyt'i kurmuştur, Ehli Sünnet. Ehli Beyt her zaman devletten sadaka alır, şey alırmış, hakkını alırmış. Sadaka haramdır onlara. Yani bir tane geldi Ehli Seyyittir bir günde de Asıl o gezse sadaka vermen haramdır onu. Ne dersin? Al bu dersin, sana hediyedir. Sadaka alamaz. Ne o alsa haram yemiş olur, ne sen verirsen ona haram işlemiş olursun. Neden? Bu Resul'a ikramla babındandır. Burada da ifrat tefrite gidenler var. İşte Resullah'ı sevmeyenler, ehli pardon sevmeyenler ne yapmışlar? Hazret Ali'ye bile buğz etmişler. Biliyorsunuz kimlerdir bunlar? Hazret Ali'yi öldürenler ve Hazret Ali'ye hariciler karşı çıkanlardır. Ve ondan sonra Hazret Ali'ye ada, düşmanlık yapanlardır. İfrat etmişler Hazret Ali'ye düşmanlığı sıffin Savaşı'ndan sonra. O bir tarafta da ifrat etmişler Hazret Ali'yi ilah babına kadar çıkartmışlar. Hercisinin başında kim var? İmamlar içindir, şeytandır. 13 Hazret Ali dedi ki: Resulullah bana dedi ay Ali, senin yüzünden iki tane ataşa girer. Bir seni çok buğzeden, bir seni çok seven. Allah bizi her de yapmasın. Ehl-i sünnet yolundan Hazret Ali biz dedik ki: Diğer halifelerden farkı yoktur. Bir farkı var. Resulullah'ın amcası oğludur, damadı. Ne ifrat ederiz ne tefrit ederiz. İfrat edenler Hz Ali'ye düşmanlık, söyleme, küçültme, aşağılamadan tarihileri bellidir. Bu tarafında tarihi ilahlık babına kadar çıkartmışlardır. Ki bunlar "Aliyullah'i" diyenler bularak bunların da başını Abdullah İbn Sebe Hz. Ali bunları aradı, yakaladı bir kısmını ama Abdullah i̇bn Sebe kaçtı. Şeytanın vasıtasıyla. Çünkü onun görevi var. Devam ettirecektir. Kaçtı. Diğerlerini Hz. Ali tuttu. Ne ceza versin bunlara? Ne ceza versin? Bunlar diyorlar, Ali diyorlar sen Allah'sın, ilahsın. Hakkına yaptı. Bunlara dedi bir ceza vereyim ki bundan sonra kimse bir bela cesaret etmesin bu ağzına ağzı ları yakta taşte diri diri. Maksat nedir? Maksat ifrat gitmesin. E bugün de Rafiziler, Şiiler İran'da Hazret Ali masumdur diyorlar. Masum nedir? Yani hatadan münezzehtir. Peygamberin görevidir yani. Vahide gelir onu. Masum budur. O da yetmiyor. Hasan ondan sonra Hüseyin, Musa Musa'l-Kazım, muhammed al-Baqir Bakır vs. on tane imamları var bunlar. Hepsi masumdular diyorlar. Bak ehli e nasıl ifrat ettiler. Halbuki o onçı imam bizim imamların imamıymış. Ehli sünnettiler. Ehli sünnet orta yolda geçtiği için ne ifrat ne tefrit edermiş. Abu Bakır Siddiq, radıyallahu anhu ehli öyle severmiş ki Vallahi diyor ki bir ehlibeyt Beyt benim yanımda bu dünyaya bedeldir diyor. Onlara hizmet etmek benim için bu dünyaya bedeldir, şereftir diyor. On üç Beyt'i ikram edermiş. Her geldiğinde Abbas ayağına kalkarmış. Abbas kaç sefer Medine'yi terç etmek istedi? Cihada çıkayım. Ne onu Hazreti Abubakir bıraktı bıraktına Ömer bıraktı. Ne yapıyorsun Abbas dedi ya. Sen burada bizim bereketimizsin dedi. Resulullah'ın amcesisin. Bizim yanımızda kalman lazım. Bırakmadılar geç. Hazreti Ömer diyor, Abbas'a diyor ki Vallahi ya Abbas diyor, senin İslam olman Fatih Mekke'de benim için Hattab'ın İslam olmasından daha fazla sevindirdi beni. Babası Hattab, Müslüman olsaydı bu kadar sevilmezdim diyor. Neden diyor? Çünkü diyor Resulullah seni o kadar sevirdi, o kadar sevindi senin İslam olma. Ben Resulullah'ın sevinci için seni sevdim ve sevildim. Gördünüz mü? Hazret Ali radıyallahu anhu, o kadar sahabeyi severdir. Bak birbirlerinin arasında bir rahmet bah var. Oğluların adı neydir? Abubakir, Ömer, Usman, Muhammed vardır vesaire. Hatta çoğlu adı Abu Bakır'dır. O kadar Abu Bakır'ı seviyor. Hiç gördünüz mü? İki adı koysun Ebu Bakır. Bir baba illeçi ifrat ediyor sevgide. Böyle ifratlar da sünnettendir. Salihleri sevmek. Ne demiş? Ebu Bakır'ın ekber, Ebu Bakır'ın ezgar. Büyücü Ebu Bakır, küçük Abu Bakır. Adları böyle geçiyor tarihte. Bunlara ne oldu? Bunlar Hazreti Hüseyin'den Çerbeler'de şehit oldular. Ama bunlar Şiiler bunların adlarını saymazlar. O listede. İşte ashabın arasında Ehl-i böyle bir bağ vardır. Neden bu bağı biz önemsiyoruz? Çünkü bizim dedelerimiz, atalarımız, birinci kuşak örneğimiz bulardır. Biz onların temsilcisiyiz. Onların devamıyız, uzatmasıyız. Biz böyle inanıyoruz. Ashab-ı Kıram'dan Ehl-i Beyt yekbaradır. Birbirinden ayrılmaz. Yoktur o zaman Ehl-i ve ashab'tır. Bunun başka görüşü var. Hayır. Böyle bir şey yok uydur. Hazret Ali ifrat edenler ne diyorlar? Şiiler, işte Abu Bakır, Ömer, sahabeler, onların peşinde toplandılar. Hazret Ali'nin elinden hilafeti gasp ettiler. Hazret Ali'nin tarihine bakıyorsun. Hazret Ali 3 dönem, 3 dönem, yani 2 sene kusur Abubakir'in, 10 sene Hazret Ömer'in, 10 sene Hazret Osman'ın döneminde ne olmuş? Tam ılımlı bir müsteşar olmuş. Üç halifeye. Bunu diğer çenolardan diyorsun, niye bu üç cilimçi sene, Hazret Ali hatta cilim üç sene kusur Hazret Ali niye bu kadar şey oldu sustu? Ve diyorlar siyaset gereği. Yani burada Hazret Ali, haşa Hazret Ali'den yan idir, inandığını çıkartmıyordur, yan korkakıydır, hakkını isteyemiyordur. İçisi de Hazreti Ali nedir? Münezzettir. İşte bakın, orta yol ne kadar bir kıymetli yoldur, surat müstakimdir çünkü. İfrat, tefrit. Bir tane ki aklını iptal eder, böyle inancılara inanır. Onun için ehl Beyt dedik, akan sular durar. Ne için? Çünkü Resulullah için. Nasıl Resulullah'ı seviyoruz? Her dediğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Resulullah diyor, cimri adam oydur. Kimdir cimri diyorlar, parası pul olmayan. Parası pul olan vermey vermeyendir, sıkı tutandır. Hayır diyor. Cimri odur. Ben zikr olurum yanında, bana salavat getirmez. Onun için ehli i Sünnet her zaman kitaplarımızda da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep bunu deriz, tıkra ederiz. E bu kadar sevdığımızın sevdiklerini sevmer miyiz ki tavsiye etmiş bize? Severiz. Örnek tarih. 1400 sene Ashab-ı sonra Raşid Halifeler ve bütün İslam tarihinde hep vaktin Ehli Beyt nededir? Üst makamdadır, müstaşar makamındadır saygılıdır, hakları, hukukları var. Sadaka olarak verilmez, haramdır. Ganimetten de hakları devamlı gelmiş yanlarına, ellerine. Hiç zulm olunmamış Beyt'e. Zulüm ne zaman oldu? Olabilir. Hazret Hüseyin'in katli var. Radiyallahu anhu. Bu nedir? Bu bir ihtilafi meseledir. Geçen ders bunu biz açıkladık, anlatabildim. Bunu zulmedenler eğer bir böyle zulm olmuşsa bu ehli sünnetin inancından değil. Ehli sünnetin inancından değil bu hatayı da işleyenler bu konuda ehli sünnet değiller. Eğer ehli sünnet ise bir böyle hata yapmışsa biz o adamla bu konuda beriyiz. Allah'a sığınırız onun yaptığından. Allah'a sığınırız onunla da onu buğzetmekten de Allah'a yakın düşeriz. Evet. Kısacası Ehl-i Beyt içi kısımdır. Bir genel, bir özel. Genel olan nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beytidir. Ee, özel olan Ehl-i Beytidir. Cenel olan Haşimoğlu, Abdülmuttalib'in oğullarındandır. Yani Abbas'ın torunları, Cafer'in torunları vs. Biz bunlara saygı gösteriyoruz. Şimdi özel olarak bir ihtilaf daha var ehlibeyte i Beyt'te. O da nedir? Resulullahların, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımları hakkında bir ihtilaf, ifrat tevhite gelilmiştir. O da nedir? Resulullah, Allah subhanehu ve teala ayette geçtiği gibi diyor ki Ehl-i Beyt evdeci insanlardır. Bunlar diyorlar, hayır ehlibeyt i Beyt Resulullah'ın sadece çocuklarıdır. Hanımları Ehl-i Beyt'te dahil değil. Eğilir. Eh, hanımları hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inancımızın olması lazım. Ona da bir bakalım. Ehl-i Beyt hakkında bildik. Hanımları hakkında görüşümüz nedir? Ona bakalım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kısacası Ehl-i Şünnet itikadında hanımları Ehl-i Beyt'ine dahildir. Ayet'in apaçuk ayet'in şeyiyle, vurgusuyla dahildir. Bir de ehli beyt, hanımları değilse, nereye koyacaksın hanımlarını? Beyt, bak diyorsun ev, ehli beyt. Hanımları beyte değilse nerededir? Bir de hanımları öyle bir özel hanımdılar ki, Allah Teala bunları bütün ümmetin anası yapmıştır. Yani bütün ümmete nedir bunlar? Anamızdılar. Şeriat Allah bunların adlarını vermiştir. Resulullah'ın hanımı sizin analarınızdır. Ne demek ana? Ha? Bu dünyada anadan aziz var mı? E o analık hakkını vermiş Resulullah'ın hanımına, hanımlarına. Bir de Resulullah'ın hanımlarını kim evlendirmiş Resulullah'tan? allah Teala. Oları seçmiş onun için. Resulları, Resulullah'ın hanımları münezzehtiler. Ayetle, hadisten, günahtan, hatadan, ee, kötü işlerden Allah onları kurmuştur. Allah Subhanahu ve teala onlara seçim hakkı verdi. Dedi dünyayı, ahireti seçiyorsunuz. Dünyayı istiyorsanız verelim size. Ayette geçtiğici bir. Hayır dediler Allah ve Resul'unu seçiyoruz. 13 Hazret Ayşe diyor. 3 gün geçerdir üzerimizde evimizde illa esveden hurmayla su vardır. Başka bir şey yok. Buna rağmen mutluydular. Neden? Çünkü ahireti seçmişler. İfrat, tefrit yoktur. Ehli Beyt hakkında. Evet okuyalım bunu da. Tamam. Ehl-i sünnet ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin de onun ehl beytinden olduğuna inanırlar. Onlar Kur'an'ın hükmüyle müminlerin anneleridir. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi, herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli bey, Allah sizden sadece günaha gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Diğer bir ayette, Peygamber, Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakın ve değerlidir. Onun eşleri de onların anneleridir. Ey Peygamber hanımları, evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyden haberi olandır. Evet. Ehli beyt neye itikad ediyor? Resulullah'ın hanımları Resulullah'ın ehlibeytine dahildir. O zaman bütün hukuk oları kapsıyor. Bu bir. İkincisi. Bunlar Resulullah'ın hanımlarıdır bu dünyada ve cennette de hanımlarıdır. Bunu ehli sünnet böyle inanıyor. Ve bütünü cennetten müjdelenmiştir. Yani muayyen. Biz diyoruz ki muayyene ne cennet ne cehennem veremeyiz. Ne kadar Allah olsa. İnşallah cennetliktir diyoruz. Ama kim dese Resulullah bu cennetliktir, bu cehennemliktir onun adını koyarız. Gerisini Musulmanlara diyemeyiz. kafirler hariç, küfür ilan eden hariç. Bir tane küfür ilan etmişse evet bu cehennemin dibini boyar. Ne zaman deriz? Öldükten sonra. Ama ölmemişse bu hal üzerine ölse deriz cehennemi boya Ama bir musulman öldü. Musulmandır ama hatası var ise inşallah cennetliktir. Yeriz. İnşallah Allah affeder onu. Ateşe cilse de eğer muvahedi ise ataştan çıkabilir. Çok salih ise, evliya Allah ise ya bu öldü adam cennetliktir. Ne yeriz? diyemeyiz. Onun için Merhum kelimesi yanlıştır. Veloce adette insanlar kastetmiyorlar. Merhum nedir? Sıyghati cezim. Cezm ediyorsun. Rahmete kavuşandı. E kim diyor Allah'ın rahmetine bu kavuşmuştur? Ne deriz? İnşallah Allah'ın rahmetine kavuştur. Şehitte de bir tane savaşıyor. Bu şehittir diyemeyiz. Ne deriz? İnşallah şehittir. Çünkü biz bilmiyoruz. Belki adamın kalbinde rüya geçmiş. Belki adamın tarihte bu çok var hadiste de var. Onun için muayyen olarak Resulullah'ın hanımları bu dünyada da hanımlarıdır. o dünyada da hanımlardır. Eydir bunlar ehli beyt mi? Evet ehli beyt. Delil nedir? İşte ayetler. Ne diyor birinci ayette? Ahzab surası 32-33. Otuz ayette yani se ey peygamber hanımları. لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا bil بِالْقَوْلِ Diyor ki, siz diğer hanımlar gibi değilsiniz. Ne demektir? Yani siz özelsiniz. أشرف-ül halkın hanımlarısınız. Allah sizi seçmiştir. Onun için Resulullah'ın hanımları bir günah işlerler çift yazılırdı oradan. Neden? Özel diler. Ecir çift yazılırsa günah da çift yazılır. Derler. Özel diler. Bu hakları var. Ondan dolayı tabi burada diyor ki şimdi sahabeler gelirler Resulullah'tan, hanımlarından bir şey soruyorlar Resulullah'ı bulamayınca. O zaman da toplumda bu ürütte vardır ya. Yani. Soruyorlar. Resulullah'ın hanımları da tabi hicaptan Söylüyorlar, cevap verirler. Resulullah böyle yapardı, böyle yapardı. Hazret Ömer'in bu hoşuna gitmiyor. Hazret Ömer mülhimdir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ümmetimde ilham verilen olsaydı benden sonra Ömer olurdu. 17 yerde ayet muvafakat etmiş onu. Hazret Ömer demiş, benim görüşüm bir de ayet gelmiş Hazret Ömer'i teyit etmiştir. Bir yerde de burdur. Gelip ya Resulullah diyor, her gelen Giriyor hanımlardan soruyor. Bu diyor sen emret yani perde alanında olsun. Böyle yüz meyüz sormasınlar. Bunların içlerinde zayıf var, bedev işi var, e, riayet etmeyen var. Her hepsi sahabe değil. Dört dördlük. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor. Peygamberdir. Teşrik bekliyor. Bu da neye delalet ediyor? Bak ne kadar ittiba önemlidir. Resul olduğu anda Baş konularda ihtihad etmiyor. Bekliyor Allah Teala emir vermese ve hangi su uygunsa ihtihad eder. Resulullah da bazı konularda ihtihad etmiş. O iş cihat vahiy ile tespit olmuş, bayan da reddolunmuştur. Bedir savaşında esirler gibi reddolundu. Hazreti Ömeri destekledi Allah Teala. Esir almayın dedi, öldürseniz onları. İşte Hazreti Ömer Allah Teala Ehlibeyt'e diyor ki siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Lafınıza dikkat etmeniz lazım. Devranışınıza dikkat etmeniz lazım. Anlatabildim mi? Ecriniz ki ise günahınız da içidir. وَقَرْنَ ف۪ي بِيُوتِكِنَّ Diyor ki ev, evinizde de kalın وَلَا تَبَرَّجْنَ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ <تِلْعُلَة> Cahiliyede kadınlar biraz serbest çıkarmışlar, pazara girermişler. Yok bizim kadınlar gibi, yanlış anlamayın. Yani orada cahiliyette kadınlar bile kapalıymışlar. Sadece saçlarının burada şeyleri ne diyorlar buralara? Ee, Örcüleri gibi bir şeyleri görtüyor. Yani farları. Buradan da belki buradan böyle bir yedi şey gibi bir böyle buraları görünürmüş. Gözkülerin bu üstü kadın. Onun haricinde bir yer görünmez kadın. Yenide sırra çüpheleri görünürmüş. Bunu teberrüt saymış. Cahiliye. Onuncu bu günde çık kadınlar nedir? İlah kaleri yoktur cahiliyetten. Bula cehennem odunudular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben diyor cehennemi gördüm. içi sınıf insanı cehennemde gördüm yanıyorlar ama bizim toplumda görmedim onları ileride onları onlar gelecekler. Kimdir oları yansula? Diyor insanlara kırbaçtan zulmederler. Polisleri kastediyor. Bütün polisler yasak değil. Zalimlere zorbalıktan insanlara işkence verenleri kastediyor. Onlar da çıktı tabi asullahtan sonra bugüne kadar da devam ediyor. Ondan sonra diyor kadınları gördüm yürürken ilan bir saksol yapıyorlar. İşte yüksek taban giriyorlar. Ne diyorlar? Topuk. Yüksek tabuku giriyorlar. Tak tik tak salma saat gibi ne yapıyor? Saksol yapıyorlar. Ondan sonra diyor saslarını böyle yaparlar. Elbise girilmişler ama çıplaktılar. Bunların ilakası yoktur. Ama allah Teala diyor kadınlara, şeye Resulullah hanımlara, onlar gibi olmayın diyor. Evinizde kalın vakar karne. Karne nedir? Yani ikrar edin. Kalın orada, olduğunuz yerde kalın. Kadının bereketi evidir. Zarurat olmasa kadın evinden çıkmaz. Tabi ile piknik tezallulattır. Biz değil demiriz. Bizi duyanlar hemen saldırmasınlar. Ama nedir? Genel olarak kadının evi sitridir. Onun üç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kadınları camiden yasaklamayın. Ama kadının evinde kılması camiden daha hayırlidir. Evinde de değil. Özel odasında kılması evinden daha hayırlidir. Yani salonda kılıyor. Bir de özel odası var. Salona her an misafir tak diye girebilir. Amca oğludur, dayı ama özel odaya kim girebilir? Kendi kardeşi bile özel odaya cesaret etmez girsin yığında. İlleçi izin alır. Bak daha hayırlıdır. İşte allah Teala bunları hanımları tavsiye ediyor. Namazı kılın, zekatı uyan ve atein Allah'a ve Resul'a Allah'a ve Resulullah'a it mutlak itaat edin. Ne için bunları yapın? Cevabı geliyor. İnneme yuridullahu liyudhiba li ankum ricse ehlil beyti ve, yutahhiruk, ve yutahhirukum tathira. Diyor ki, çünkü Allah subhanehu ve teala istiyor sizi ehlibeytin beytin bütün ricis, şeytan işlerini sizden alıversin. Sizi münezzah yapsın. Masum yapamaz. Çünkü peygamber değilsiniz. Ama ne yaparız? Sizi günahtan kurur ile kurur? Salih amellerinizde. Gördük mü? ifrat edenler, Ehl-i Beyt'e nispet edenler ayet nasıl reddediyor onu? Diyor, sizi kim günahtan kurur? Evinizde oturun, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin, namaz kılın, zekat verin. Namaz, zekat nedir? Şeriat paketinin sambolik olarak ibadetin sambolidir. Bunu yapın. Ne için? Bunu yapın. Hatta sizi temizlesin. Sonra sizi pek temiz yapsın. وَيُطَحِّرُكُمْ تَطْح۪يرًا Tathire nedir? E, Mübaleğa sigasıdır. Tam temizlesin sizi günahlardan. Hatta Resulullah'ın kıyamet gününde de iş olacaksınız. Tarihe bakıyoruz, aynen öyledir. Bütün analarımız bu İzada 70'ler Resulullah'tan sonra ve o o o o Resulullah'ın bıraktığı gibi de ruhlarını teslim etmişler. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin yeri cennettir. Resulullah'ın yanıdır. Hepsinin yeri cennet olsun diyemeyiz. Ta'lihtir. Bunlar muayyen olarak ne deriz? Hepsinin yeri cennettir. Çünkü Allah emri bize haber verir. Diyebiliriz Ebuleheb Belki cehenneme gider. Ne dur? Çafir oluruz böyle desek. Çünkü Allah demiş Ebu Leheb nedir? Cehennemdedir. Diyebilirsin Ukaşa inşallah cennettedir. Hayır. Ukaşa cennetliktir. Çünkü Resulullah müjde vermiştir ona. Aşaratil mubashara cennetliktir. Tereddüde etsen Allah kulusunu kifre kadar gidersin. Sonra diğer ayette burada ne diyor? Allah Allah Teala sizi ehlibeyti i Beyti ehl -i Beyti yapsın? Tathir etsin. Temizlesin. Bak burada resmen Allah Teala hanımlardan bahsediyor. Hiç torun morun var mı burada? Ha? Hazret Fatıma, Hazret Ali akrabayı var mı? Tam siyah nedir? Yani Nisa'en Nebi ayet miyla başlıyor? Gördün mü? Ey peygamberin hanımları müminlerin anaları Sonra neyle bir tür? Sizi temiz etsin ehl-i beyt. Demek için bunlar ehl-i beyt'tendir. Bunları ehl-i beyt'ten çıkartan nedir? Şeytan olmuştur, Dalalat yolundadır. Biz de onlardan neyiz? Beriyiz. Evet. Diğer ayette Ahzab surası 6. ayette diyor. En nebiyyü evlâ bil Mu'minin min enfusiyyün. Ne demektir bu? Türkçesi nasıldır? Daha değerlidir. Burada nerede oldu? Hazreti Ömer bir gün geldi. Vallahi ya he? Sen bana malımdan, evletlerimden nefsim hariç her şeyden daha sevimlisin. Olmadı Ömer dedi. Nasıl ya Resulallah? Senden de, nefsinden de fazla seveceksin ben. Vallahi Resul ya Resulallah, bilmiyordum. Seni nefsimden de fazla sevirdim. Ne dedi ona? Elane ya Ömer. Şimdi oldu Ömer. Hakiki müminsin, al müjdeni cennetliksin. Var mıyız Ömer gibi? He? Var isek Resulullah'ı ruhumuzdan fazla sevmemiz lazım. Onun için ne diyoruz? Canımız, malımız, babamız, anamız sana feda olsun ya Resulallah. İyidir bu dilde mi kalır? Havam demesi gibi yoksa canını vereceksin. E Resulullah yoktur fade edin. Ben olsaydım ashab zamanında ederdim. Hayır, bu günde etmeyen o günde etmezdir. Bunu böyle bilmen lazım. Kıyamet gününde ehli fetreyi getirirler. Kıyamet gününde intihar edilirler. Dünyada neyse orada da intihanda öyle cevap verirler. Bugün burada neyse o. Eyle bugün de Resulullah yoktur. Kimin üzerine savunalım? E sünneti var. Savunuyor musun sünnetini? Resulullah'ın karikatörünü yapıyorlar. Söğürler, aşağılıyorlar. Sünnetiyle alay ediyorlar. Sakkal kuruyorsun, alay ediyorlar. Kadınlar kapanıyor, kara fatma diyorlar. Sen neredesin? He? Başını koymuşsun, saklıyorsun. O zaman olmadı. Ne zaman olur? Savunacaksın sünnetini. O değil kılıncını çıkartıp tüfengini tutacaksın, insanlar öldüreceksin. Hayır. Cihad. Çeşidi var. Dilden cihad, kalemden cihad, maldan cihad, her şeyden cihad. Silahla cihad, o züruvetidir, onun yeri var. Onun şartları var, şertleri de ağırdır. Ama biz cihadı, cinsini tercih etmişiz. O da nedir? Resulullah'ın sünnetini, Şeriatını savunmuyoruz. Bana ne diyorsun, ben ne değişebilirim? Hayır. Sen çok şey değişebilirsin. Yahu bu akıntı alır götürür de. Ben ne değişirim? çok şey değişirsin. Sen kendi ahiretini değiştirirsin. Allah istese bu dini bir günde hakim kıldırır yer üzerinde. Hiç bize de ihtiyacı olmadı. Ol diyen olur. Gördük Hüsnü tağutunu 17 günde Facebook çocuklarıyla düşürdü. Hiç ne mümin ne mücahid hiçbir şey yok. Idi. Allah istese Mehdi normal bir alimdir. Bir cezede allah Teala diyar ol Mehdi tam değiştirir. Sifatı değişir, Tam bir kumanda olur. Alim olur. Lider olur. Heybetli olur. Millet görür onu hemen itaat eder ona. Sanki yüz yıllık bir liderdir. Allah istese bir günde her şeyi değiştirir. Sen tarihini değiştireceksin, Ebedi tarihini, o bir tarafını değiştireceksin. Sen yumruğunu vur savun Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İşte nebi diyor, ayette diyor, müminlerden kendi nefislerinden daha öyledir. Var mısınız? Savunacağız. İlk önce kendimiz yaşamasak, Resulullah'ın emrini üzerimize uygulamasak, tatbik etmesek, şeriatini gönlümüzde, kılıfımızda yaşamasak nasıl biz savunabiliriz? Gelin deriz, sen niye Resulullah'a şey yapıyorsun Kimse bizi dinlemez önceya şey önce zoney ki gerçekçi olsun. Evet. Sonra ne diyor? Ve ezvajuhu ümmahaatu. Onun hanımları da ki biz bizim ruhumuzdan fazla sevdiğimiz Resul'un hanımları da bizim analarımızdır. İnsan anasına nasıl bakar? Gözü gibi bakar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Allah Teala ne diyor? Baban, anan müşrik oldu, onlardan iyi geçin diyor. Onlardan iyi geçin diyor. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Müşrik baban, anana uf bile demeyeceksin. Su getirmem için götürdüm, su götürmenim diyor. Için... of ana ne kadar sus diyorsun. Sen haram işledin. وَلَوْكِ مُشْرِكْتِ رَنَا Of demeyeceksin. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Ya süs ya, çok süslüyorsun. Bir dakika dur ben çalışıyorum. Bu muhalefettir şeriat. Ne dersin? وَقَوْلًا مَعْرُوفًا Güzel sözden. Ana, bir dakika hemen kalkıyorum. Bana tabiyle incitmeyeceksin onu. E bu hanımlar nedir? Bizim analarımızdır. Kaç tane anamız var? Sayınısın kim bilir? 13 tane. Ya. Bir ayette de vezkurna ma yutla fi buyutikunna min el ayati vel hikmeti inallaha kana latifan habira. Bu da yine Ahzab suresinde 34. ayet. Diğer ayetin peşinden geliyor. Tahir suresinin şey ayetin Dürçi evinizde Hikmet, Allah'ın ayeti ve hikmeti zikrettiklerini ettiklerini insanlara öğret. Onun için bu dinin üçte birini bizim analarımız öğretmiştir. Alimler öyle diyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel sünnetini kim bilirdir? He? Özel hayatının sünnetini kim çıkarttı bize Öğretti. Evde nasıl namaz kılıyordur, nasıl ilişkiye giriyordur, nasıl yemek giyiyordur, nasıl oturuyordur, nasıl kalkıyordur? Ki toplumsal, aile hayatı, bunlar nasıl iyidir? Kim bilirdir bunları? Sahabeler bunları bilmemezdi. Ne duysalar Resulullah'tan onları naklederdiler. Ama bunlar bize canlısını, pratiğini nakletti. İşte Allah Teala diyor bu ayetleri ve hikme hikme burada sünneti Resulullah'ın alimleri diyorlar sünnetini zikredin. Onun için hadis kitaplarımızda hep bakarsın. Mümin e, anaları Resulullah'ın hanımlarından birçok rivayet var hadiste. İşte ayetin gereği. Ondan dolayı bunlar nedir? Bizim analarımızdılar ehli beyttiler. Bunlara saygımız sonsuzdur. Bunlar kimlerdir? Tertipten sayarım bunları. Zaman olmadığı için ben okuyacağım. Birincisi kimdir Resulullah İlç Hanım'ı? Khadice bint Huvayledil Esdi. Hazret Khadice biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında onunla evlendi. O da 40 yaşındaydı. İlç Hanım'ıydı. Onun hayatında hiç kimseyden evlenmedi. O, Khadice vefat ettikten sonra Mekke'de Hisar'da Biliyorsunuz ki sene ambargo uğruldu Mecce'de Resulullah. O ambargonun sonunda vefat etti. Sevde binti Zem'a el amiriyye Sevde anamızdan evlendi. Yalnız kalmasın. O Sevde de yaşlıydır asıl da. Ya Resulullah dedi ben seni kadınlık cörevini yapamam. Ben yaşlıyım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki de Resulullah'a hizmet etsin. O arada e, hizmet etmek için de mahrem olması lazım. Onun için evlendi onunla. Ondan sonra Hazret Ayşe Sıddıka bintü Sıddık 6 yaşında onu niçahını kıydı. 9 yaşında Medine'ye geldiğinde ne yaptı? Onunla evlendi. Ondan sonra Hafs Hafsa Hazret Ömer'in kızıyla evlendi. Hazret Ömer'in kızı da biliyorsunuz kocası şehit oldu. Hazret Ömer Kızı dul kalmasın diye Ebu Bakır'a bak bu da sünnettir, bu da iptal olmuştur. Yani bir salih insan gelir bir salih insana ya kızından evlenirsin? Bugün de kim bunu dese diğer bunun çürük malı var istirir bize satsın. <gülüyor> Halbuki bu sünnettir. Salih salihten eder. Bizim ağırımıza gelir. Bu sünnet iptal olunmuştur. Bir tane buldun salih bir insan ne mutlu sana kızını ona teslim etmez. Eskiler ne demişler? Salih Allah'tan korkana teslim et. Etini yese kızın çemiğini kırmaz. Ata sözüdür bu. Onun için Hz. Ömer Abubakir'e gitti. Osman'a gitti. Olar dediler şu anda bizim ihtiyacımız yoktur. Üzüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Ömer niye üzülüyorsun? Dedi işte böyle. Dedi inşallah onlardan daha hayırlısı bir tane on ile evlenir. Ve kendisi evlendi. Bu onlardan daha hayırlısıydı. Evet. Ondan sonra Zeynep binti e, Zeynep bintu Huzaima el Hilaliyah, bu da Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam hanımlarından birisiydi bir kabilende şehidir. sonra Um Seleme Hind binti Abi Umayyel Makhzumiye. Um Salma, bu da yine Rasulullah Hanımıdır. Ee, sonra Zeynep bint, binti Jepş el Asdiye, amcası şey halası kızidir Zeynep. Biliyorsunuz Usama'nın Hanımıydır. Usamı bir çöle şey zeyt, e, zeyt bir çöle Resulullah bunu evledilik almış İslam'dan önce Zeyd ibn Muhammed derler. Muhammed'in oğlu Zeyd. Adet öyleydi o zaman. İslam geldi bunu iptal etti. Olmaz kimse evledilik alsın. Olmaz evledilik alsın. Bugün de evledilik almak da haramdır. Alıyorlar, Çimlige yazıyorlar. Bu caiz değil. Evledilik al, yetiştir çocuğu büyük sevabı var. Ama kendine nispet etme onu. 13 üç Resulullah ne yaptı? Zeyd'in adını kaldırdı. Dedi bu benim kardeşimdir bundan sonra. Ne yaptı da bir çöleye kendi amcasının kızını evlendirdi. Amcasının kızı Kureyşiye'ydi. Efendidir. Nasıl olur bir çöle evlensin? Kayideyi bozdu Resulullah. Sana. Kırdı bu cahiliyeti. Ama araları iyi geçinmedi biliyorsunuz. Nasıl olsa bir çöle ondan da sonra Zeyt sim siyah birisiydi. Zeynep de Kureyşiye'dir. Efendilerdendir, yerlidir, asildir. Resulullah'ın amcası kızıdır. Araları insanlık hali. Bu da insan şeriatin rahmetidir. Talak ne kadar rahmettir yerine göre. Geçinemedi. Ayet indi. Dedi Zeyt boşuyanda sen onunla evlenirsin. Resulullah bunu gizlirdi. Gizleme kalbindekini dedi. Söyle. Nedir söyle kalbindeki? Nasıl olur ben kendi ev, eskiden evlerliğimin hanımıyla evlenirim? Yani bu evlerliğinin hanımı kendi babasıdır. Onu da kırdı allah Teala. Dedi o senin kardeşindir. Zeyn senin kardeşindir. Ama İslam kardeşindir. Hak, kan kardeşin değil. Hanımını can oğlu evlenirsin. Zeynep onuyla evlendi. Onun için Zeynep övünürdür. Derdi siz bu dünyada evlendiniz. Beni Allah yedi samadan ayet indirdi. Resulullah ile evlendirdi. Diğer akranlarına Türkçe'de ne diyorlar? Diğer hanımları. Diğer hanımlardan şey yapardı. Evet. Sonra Cuvayriye bin Tiharith El-Huzaiye. Onu ile evlendi. Sonra Ummu Habiba. Birçokuydu Resulullah Cuvayriye'dir. Diğerleridir. E, Zeynep'tir. Mahzumiye. Bunlardan niye evleniyordu? Evleniyordu. Heşiret, kabilet kadınları. O kabiletten evlenirdir. Arap'te bu vardır. Madem bu bizden evlendir, bizden sayılır. Bu sefer işte onu savunma şeyi, zarureti görüyorlar. Bu vasıtayla Resulullah kabileleri kendine bağlıyordu. Kalplerini mişaf ediyordu. İslam'a geliyordular. Mesela Ummu Habibe, kocası Ummu Habibe Müslüman oldu. Abu Süfyan'ın kızıydı. Abu Süfyan Mekke'de çafirlik döneminde Bunlar hicret ettiler Habeş'e. Ye. Kocası öldü şeyde. Habeş'e de Resulullah onu gıyabiye ne evlendi onunla. Neden? Şeyin Kureyşlerin efendisi Ebû Süfyan'ın kalbiymiş şey akolsun. Kayınpeder oldu. E onun kardeşleri kayın oldu. Hazret Muaviye, Yezid. Evet. Ondan sonra Cümeyde'le evlendi. Safiye bint Hüyey ibni aktab bu da kimdir yahudilerin büyüğü onları öldürülmüş Resulullah ikramını ettine yatı Cuheyriye'ni e, şey Safiye ile evlendiğinde kavmi ne oldu o kan meselesini unuttular Resulullah bizden oldu ondan dolayı aralarında şefkat bağı oldu en son evlendiği de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meymun bint el Hilaliye en sonda budur Bunlardan evlendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ehli i sünnet inanır ki bunlar e, bu ehli beyt buların hakkı analarımızın hakkı üzerimize, üzerimize bulara rahmet okuyacağız. Bunları seveceğiz. Haklarını bileceğiz. Bunlar bizim analarımızdır. Ana nasıl hakkı var ise bunlar da bizim analarımızdır. Bunlar tahirdiler, mutahhar diler. Günahtan effet sahibidiler. E, büyük günahtan, küçük günahtan münezzehtiler. Bunlar için dua etmemiz lazım. Bunlar için e, Resulullah'ın dünya ve ahirette bunların neyidir? Hanımlarıdır. Kim bulardan razı olsa Allah onlardan razı olur. Kim bunlara kalbinde kim beslese Allah olarak kızar ve nefret eder. buların da içinde, tabi hanımların da içinde, nasıl ashab-ı içinde de faziletli var vardır. Hanımların da içinde en faziletlileri kimidir? Hazret Hedice. Ne için? Çünkü Hazret Hedice ilk İslam olanıdır. Resulullah Gardan indi. İlk insan olarak iman eden kimdir ona? Kadınlardan. İlk insan olarak kadın erkeklerden. Kimdir? Hazret Hedice. Ondan sonra Ebu Bakır. Ondan sonra çocuklardan da Hazret Ali. O zaman ilk Müslüman olan kimdir? Erkeklerden Ebu Bakır. Kadınlardan Hadice, çocuklardan Hazret Ali. Onun için bir de çocukları sahibidir. Resulullah hiç birisinden çocuk olmadı. Beş tane çocuk içimden oldu? Hazret Hadice'den oldu. Oğlu Kasım ve kızı Rukayya sonra Ummu Kiltum sonra Hazret Fatime ondan sonra bunlar hepsi vefat etti. Kim kaldı? Sadece zehh Fatıma kaldı. Onun Resulullah'ın da sülalesi, soyu Hazret Fatıme'den bugüne kadar ve kıyamete kadar da de devam edecektir. Evet. Bu da en faziletleridir. Bunlardan sonra Hazret Hatice'den sonra kim en Resulullah en faziletleri kimdir? Hazret Ayşe Sıddıka bintü Sıddık Resulullah'ın en sevgili hanımıydı. Hanımların içinde Resulullah çok severdir Hazret Ayşe'ni. Çünkü ilk bakire kadın onunla evlenmiştir. Diğerleri hepsi nedir? Duluydu. Onun için kim Resulullah çok fazla evlilik yapıyor? Ee, i̇şte kadın düşkünlüğü haşa var ise diyorsalar bu bir iftiradır Neden? Kadın düşkünlüğü olan hep cider genç kız bakireler alır. Niye gidip dul almış? İşte Sövde'den evlenmiş. Zaten o Kadınlık görevini yapamıyor. Sadece Resulullah'a hizmet etsin. Hazreti Khadice'den evlenmiş. Hazret Khadice 40 yaşında kendisi 25 yaşında. Ne zaman evlenmeye başladı Resulullah fazla? 50 yaşından sonra. 50 yaşından sonra insan evliliği tercih eder mi? Etse etse 20 25 30 yaşından sonra tercih eder. Demek ki maslahat gereği Resulullah kalpleri bağlasın. İlk şeyi evlendi. Bakir olarak Hazret Ayşe'dir. Hazret Ayşe'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. Resulullah'ın hübbüydür, sevgilisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok severdi. Onun için e, hiçbir kadının e, odasında, yanında e, şey inmemiştir illa Hazret Ayşe'nin inmiştir. Vahiy. Hazret Ayşe'nin özelliği çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçtiği gibi diyor ki Ayşe'nin faziletleri kadınların üzerine trit yemesinin nasıl üstünlüğü varsa Ayşe'nin de öyle var. Trit yemeği o zaman da en güzelin kebab dersen, yemeklerin kralı filan o zaman da trit trit nedir? Ekmeyi böyle küçük küçük dilim dilim doğralırlar, üzerine etli suyu dökerler. Çok sağlam bir yemektir. Hem güçlüdür. Hem de nedir? Ee, insanı tutar. Arap bunu çok severmiş. Yemeklerin kralıymış Arap'ın yanında o zaman. Resulullah Ayşe'yi ona benzetiyor. Diyor ki tabi örneç verilir ölçülmez. Bir de Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'yi yemeğe benzetiyor. Hayır. Bu örnektir sadece. Nasıl yemek der de bu en faziletlidir. Hazreti Ayşe de kadınların içinde en faziletlidir. Hazret Ayşe alimler diyorlar ki üçte bir dinimizi ona nakletmiştir bize. Beş bin tane yakın hadis rivayet etmiştir. Kadınlarda yer üzerinde onun gibi fakih hanım gelmemiştir. Hazret Adem'den bugüne kadar. Fıkıh nakleden. Hazret Ay Ayşe gibi. Resulullah onu severdir. Resulullah'a sordu. ömrü' bin As. Ya Resulallah kim seni en sevgilidir? Ayşe dedi. Yani bu dünyada en sevgili kalbine kimdir? Ayşe dedi. Hayır dedi. Ya şu adamlardan diyor babası dedi. Dürüstsün daha ya. Desin ben istiyorum ben diyeyim beni desin. Baktım asla başka diyor dedi. Koy şeyimde kalayım. Kendimi kaybetmeyeyim. Ömer az diyor bunu. Anlatabildim mi? Onun için Hazret Ayşe'yi öyle severdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasta olduğunda bütün hanımlarından izin istedi cezelerinizi, hakkımı halal edin, ben Ayşe'nin yanında kalacağım. Hasta ya, vefat ederken bu dünyanın en son lahzasında, saniyesinde ve o bir dünyanın en girişi birinci adımında nerede vefat etti? Hazret Ayşe'nin kucağında. Böyle Hazret Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kolun üzerinde tutmuştur başını göğsünün üzerine koymuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazret Ayşe'nin önünde. Dürç Hazret Ayşe diyor, "Kardeşim Abdurrahman, cildi cebinde misvak vardır." Koymuş cebine. Resulullah gördü, "Nıtkı yok Resulullah konuşsun." O misvakı baktı, gömene baktı. Yani misvak istiyor. Ver dedim Abdurrahman misvakı. Aldım. Misvak sert diyor ağzımda onu tükürüğümle imşattım Resulullah'ın ağzına verdim hoşnut oldu onun. Yani o bir düneye gitmeden tükürüğü bile Hazret Ayşe anamızın en son tükürüğü ağzından ıslığı gitmiş onun ağzına. O kadar severmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ayşe'yi. Onun için Hazret Ayşe'ye iftira ederken biliyorsunuz ifik hadisesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştür. Çok üzülmüştür. Bir ay üzüldüğünü hiçbir zaman üzülmemiştir. En sevdiği hanımına iftira ediyorlar. İmtihan gereği de bir ay vahiy kesildi. Neden? ile kötü iman ortaya çıksın. Bu açıktı da. Münafıklar orada teker teker boyaları döçüldü. Müminler sabit kaldılar. Onun için Hazret Ayşe'yi çim zineyle, yenhiyanetle, yen cahaletle, yen Resulullah'a saygısızlıkla e, ittiham etse ayetin nasıyla imamlarımız icma etmiş kafirdir diyorlar. Özellikle Abu Hanife diyor ki kim dese Hazreti Ayşe Aişe zineyle suçlasa ki Şiiler suçluyorlar. Bugün de İran'da bunu okutuyorlar. Demeyin eski Şiiler ye, ayrı yeni ayrı. Humayni'nin kitabında bu araya. Humayni'nin kitabında var diyor. Ayşe zine yaptı diyor. Tabistir. İşte bunlar bu kadar zındıktılar. Anamıza, analarımıza, iftiraya diyorlar. Ashabi çıram başlarımızın tacına zındık diyorlar, çafir diyorlar. Anlatabildim? İşte burada da bir de Hazreti Ayşe'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede cömüldü? Odasında. Yanında cömüldü. Hazret Ayşe vefat edene kadar nerede kaldı? Resulullah'ın yanında. Onun için Hazret Ayşe'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. İfik surasında da bilirsiniz. Meşhurdur Nur surasında 11. ayette. Hazret Ayşe'yi Allah Teala yeddi semeden ne yapıyor? Temize çıkartıyor. Hazret Ayşe'nin de hiçbir şeyden haberi yok. Medine kargaşa vurulmuş biri birde Hazreti Ayşe çocuk. O zamanda yani 14 yaşındaydı ya yani 15 yaşında. Hiçbir şeyden haberi yok. Medine bir en son öğrenir. Birkaç günde hasta olur. Kahrından hasta olur. Ondan sonra vahiy ener. Elhamdülillah nukhtayı koyar. Her şey biter. Müslümanların da üzerinden o kara bulut geçer. Evet. Kısacası Ehli bizim için olmasa olmazdır. Ne kadar Resulullah'ı seviyorsak o kadar ehli severiz. İfrat tefrit etmeliyiz. Resulullah'ın hanımları bizim analarımızdır. Ehli beytendir. Ehli saygısı hanımları için de geçerlidir. Ehli hakkı hukuku ehli sünnet yanında sağlı, sağ, e, muhafaza edilmiştir. Her zaman nedir? yerine getirilmişti. Bugüne kadar böyle gelmiş, kıyamata kadar da öyle gidecektir. Ehli sünnetin inancı ehli beyt hakkında orta yoldur. İfrat tefritten uzaktır. Evet hepimizi Allah itidal yolundan ayırmasın. Ehli sünnet çizgisinden çıkartmasın. Oların üzerine nesip eylesin. Allah subhanahu teala bizi ruhumuzu ehli ehli sünnet çizgisinde kendi yanına alsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.